Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam bir yayın üzerine konuşmayacağız ama bir kütüphane üzerine konuşacağız. Özgen Berkol Doğan e, bilim kurgu kütüphanesi üzerine konuşacağız. E, bunun için de hem Özgen Berkol Doğan'ın e, babası ve kız kardeşi olan hem de e, kütüphanenin kurucuları ve yöneticileri olan Nevzat Doğan ve Nazlı Bülay Doğan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. E, öncelikle hiç e, duymamış bilmeyenler e, için e, Özgen Berkol Doğan kimdir? ...sorusuyla başlayalım ve neden... ...onun adına bir kütüphane kurulur. Özgen Belkol Doğan... E, ...Boğaziçi Üniversitesi... ...fizik e, bölümü asistanı... doktora öğrencisi... ...aynı zamanda... E, ...Cenevre CERN... E, e, ...araştırma enstitüsünde... E, ...bu evrenin sırlarını Hı. arayan... E, ...enstitününde e, çalışanlarından... E, ...aranan bir kişi... ...yani Türkiye'den isim olarak çağrılan... E, ...bir kişi... Maalesef onu 2007 yılında İstanbul'dan Isparta'ya giden ve dağlara çakılan vataşçet uçağında fizikçi hocalarıyla ve arkadaşlarıyla birlikte kaybettik. İşte ondan sonra biz onun adına ailesi olarak bir şeyler yapalım dedik. Onunla birlikte onun gibi birlerini de yetiştirelim dedik. O fikirde insanlar olsun dedik. Onun ilgi alanlarından bir tanesi de bilim kurgu olduğu için bir bilim kurgu kütüphanesi oluşturduk. Ama bu yaptıklarımızdan sadece bir tanesi. Başka ilgi alanları da vardı ve onunla ilgili başka şeyler de yaptık herhalde program içinde. Mesela nelerdir onlar? Mesela Berkol ortaokuldan itibaren bir dans tutkunuydu. Tangoya tutku derecesinde bağlıydı. Hocalarına birinin deyimiyle bunu söylüyorum. Onunla ilgili, e, birlikte bu e, Robert Kolej onun adına liseler arası bir dans festivali başlattı. Hmm. Bu sene beşincisi yapılacak. E, Berkol RT 98 e, dans Festivali Latinen Tango diye. Her sene Nisan ayı sonunda e, Mayıs ayının başında ilk haftasında falan olur genellikle. E, bir pazar günü e, İstanbul'dan liselerin katıldığı. Belki bu sene bir uluslararası katkıda olacak ama şu anda kesin olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum. Bir gün çocuklar bir araya geliyorlar ve tango yapıyorlar Harika. veyahut da salsa yapıyorlar. Yani diğer latin danslarını yapıyorlar. Harika bir gün oluyor. Okul bunu bize teklif etti. Biz de memnuniyetle kabul ettik ve destekledik. Çok güzel de katkılar aldık. Galip Tekin mesela afişlerini yapıyor gibi. Harika. Yani çok güzel katkılar aldık. Onu sürdürüyoruz. Berkoğlu adına iki tane bilim ödülü oluşturduk. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nde, birisi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Ee, orada öğrencilere Berkola ödül veriyoruz. Fizik bölümünde yüksek lisans yapan Hı. öğrencilere. E, lisans öğrencilerinden e, yedi tane öğrencimiz vardı ama şimdi mezun olanlar oldu. E, ertesi yıldan başlayarak e, burs vermeye başladık. Yani, fizik lisansı okuyanlar mı? Hayır sadece <gülüyor> fizik lisansı değil mesela var, tiyatro bölümünde Hı. okuyan öğrencimiz bile var. Hı. O da bu sene mezun oldu. Şimdi yüksek lisansa başlıyor. Yani başarılı olan, akıllı olan ama ihtiyacı olan, biz başarı bursu veriyoruz. Yani sadaka <gülüyor> vermiyoruz. <gülüyor> bu bursu dernek üzerinden mi? Dernek üzerinden, biz aile olarak ve <gülüyor> aile <ayrı> yakınları olarak <gülüyor> finanse ediyoruz bunu. Bizim işte hani amca teyze, hala falan gibi ya da eş dost yakınlarımız var. İşte onlar sekiz on kişi. ...katkıda bulunuyorlar bu fona... E, ...lisans öğrencilerine, burs... ...lisans üstü öğrencilere de... E, ...şey şeklinde bir... E, ...proje destek diyelim değil mi? Bila? Evet, zaman içinde değiştirdiğimiz de oldu... ...mesela burslar Hı. konusunda bunu bilim ödülüne... ...yani fizik alanındaki araştırmalara... ...bir katkı sağlayabileceğimiz Hı. bir şeye dönüştürdük... ...proje hibelerine... E, ...kütüphane fikri de zaman içinde... ...o yüzden gelişen bir şey oldu... ...ilk başta daha küçük bir yerde... ...daha sınırlı kişilere ulaşan bir kütüphane... ...düşüncemiz varken... Zaman içinde bu bilim kurgu kütüphanesi fikri daha olgunlaştı. İşte zaten abimin çevirdiği kitaplar dolayısıyla ve bilim kurgunun önemli bir e, dal olduğunu düşündüğümüz için bu konuda bir şey yapmak istiyorduk. Ama işte daha geniş bir kütüphane mi olsun, sadece bu konuda mı uzmanlaşan bir kütüphane olsun derken şunu fark ettik ki bilim kurguya mer meraklı çok fazla kişi varmış. Evet. E bir de aynı zamanda kütüphaneyi biz sadece bir kütüphaneden ziyade aynı zamanda böyle etkinlikler, söyleşiler de yapılan e, canlı bir yer olarak kurgulamaya çalıştığımız için... E, ...yani destek olmaya çalışan, e, bizimle olmaya çalışan çok fazla kişi oldu. Bu da evet. bizi memnun etti. <gülüyor> yani, <gülüyor> pardon, ee, Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu e, Kütüphanesi henüz e, yeni bir kütüphane aslında. Hı -hı. Bir aralık Tabii itibariyle bir aralık e, açıldı. Dolayısıyla... Üç ay e, henüz evet, evet. E, iki buçuk üç i̇ki, ay gibi bir ay, evet. e, süre geçmiş olmasına bir, rağmen bir öncesi de var şöyle ki biz e, ondan önce bir vakıf bünyesinde bir, yine bir eğitim vakfı bünyesinde hmm. bir odada başladık bireyin da dediği gibi yani orada bir kütüphane oluşturduk bu kütüphaneden sadece o vakfın bursiyer öğrencileri yarıdanlanıyordu öyle başladık ama kısa bir sürede taştık çünkü sağ olsunlar eş dost e, mesela İlk bağışçımız bizim. Ee, buradan sevgi ve saygıyla analım, bir selam gönderelim. Refik Durbaş. Yani kütüphanesinin büyük bir kısmını bize verdi. Muazzam. Ee, arkasından Ülkü Tamer kütüphanesinin büyük bir kısmını bize verdi. Arkasından Yılmaz Özdil. Yayın evinin kendisine gönderdiği kitapları bize verdi. Muazzam. Ee, biz şimdi bir anda şu kadar bir odada iki e, bin kitabı geçtik koyacak yer bulamıyoruz. E, tabi. Fikret Adil'in tabii kitapları. Arkasından e, Fikret Adil'in e, hanımı e, benim astamdır. E, Fikret Adil'in bütün külliyatını yani kendi eserlerinin dışında onun adına imzalanmış kitapları bize verdi. Yani Oo, bizim kütüphanede bir hazine var. Bayağı bir arşiv oluşmaya başlamış bir orada arşiv oldu. Hı -hı. Ve şimdi mesela Türk Pen Kulübü ne zaman kuruldu? İşte 1930'larda kuruldu. Oraya kimler üye oldu? Oraya müracaat eden herkesin el yazısıyla doldurduğu formlar bizde. Oo, Edip Adıvar'ın imzaladığı form Harika. Yani onlar e, onlar özel korunuyor herhalde. Özel korunuyor. Özel dolapta kilitli. Evet. Sembolik olarak küçük kilitler aldım. <gülüyor> Zincirden Onları koydum ve e, imzalı kitaplarda Aziz Nesin mesela sevgili Fikret Adil Üstadıma diye imzalamış kitap. Bu kitap da orada. Bunu dışarı vermiyoruz. Harika. Tabii. Tabii. Yani bunlar çok onlar özel koleksiyon. şeyler. Evet, çok güzel özel şeyler ve başka yerde bulunamayacak şeyler. Yani bilim kurgunun yanında bilim kurgu için gelen insanlar bu kitaplarla da tanışacaklar orada. Ve bunun yanı sıra o halde e, örneğin diyelim Türkben e, kulübü üzerine e, master yahut e, lisans derecesinde tez çalışması yapan biri evet, varsa evet, evet, evet. gelip e, evet. kütüphanenin arşivinden de Kaylak. faydalanabilecek. Kaylak. Evet. Yani zaman içinde bizim de bunları yapmayı öğrenmemiz gerekecek yani. Biz kütüphaneciliği de yeni öğreniyoruz, Tabii. arşivciliği de öğrenmemiz gerekecek. Çünkü dışarıdan bakınca işin ne kadar zor olduğunu biz anlamıyorduk. Aslında bu kadar kısa sürede kurabilmemizin sebebi bu kütüphaneyi, bu e, kitapları biz çok daha önceden tasniflefe başlamıştık. Yani Hı -hı. annem oturup tek tek hepsini Hı -hı. bu DB sistemine göre kodlamasını, her şeyini Bir, internete geçirilmesini yani. yapmıştı. O yüzden yani e, her şeyi biz de yavaş yavaş öğreniyoruz. Dediğiniz gibi hani bu belgeleri de inşallah yakın bir zamanda öyle kullanıcıların e, şeyini açabileceğiz. Evet Kullanım. onların numaralandırması Hı. vesaire evet. falan. Ee, yani. Bir de Osmanlıca bilmeniz mesai. gerekiyor. Yani Tabii. Eski Türkçe Osmanlıca Tabii. yazılarla birçok belge var. Fikret Adil'in mektupları var. Ona yazılmış mektuplar, onun yazdığı mektuplar falan. Harika. Öyle belgeler de var. Yani çok... O zaman demek Değerli ki şey. muhtemelen yakın zamanda... Olmak, olmak ...kütüphane zorunda. koleksiyonunun bir takım yayınlarını da... <gülüyor> e, ...göreceğiz bakalım, evet, bakalım. diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. E, peki, şimdi bu şekilde e, ilk başta e, tanıdıklardan... E, ...ve ulaşabildiğiniz e, önemli isimlerden kitaplar bağış geldi. E, zannediyorum e, bir takım yayın evlerinden de... Evet, e, ...bağışlar lazım, gelmiş. E, peki, bundan sonrası için... hani? Kütüphane e, Kadıköy'de açıldı ve e, faydalanmak isteyen herkese açık, açık durumda. E, ödünç kitap e, sistemine de başladınız. Hı -hı, hı -hı. E, peki katkıda bulunmak isteyenler olursa? Şimdi katkıda... Sadece bilim kurgu hı -hı. kitapları mı alıyorsunuz mesela? Aslında asıl amacımız o. Çünkü hı -hı. şu anda kütüphan kütüphanenin çok geniş bir edebiyat, sosyal bilimler, tarih bölümleri var. Yani hala kaynak olabilecek kitapları biz bazı yayın evlerinden almaya çalışabiliyoruz. Ama asıl amaç Türkiye'de çıkmış, Türkçe olarak çıkmış bütün bilim kurgu, fantastik hatta masallar ve ütopyalara ulaşmak istiyoruz. Hı hı. Çünkü e, mesela meraklısı geliyor bir bilim kurgu kitabını arıyor ve orada bulamadığı zaman e, yani biz de üzülüyoruz e, o da üzülüyor. Ya yani Bazı kitaplarda satışı çok fazla olmadığı için mesela basılmış ama bir daha basılmamış ve hı hı. E, bulunması zor. Sahaflardan araştırmak gerekiyor. Onları da yaptığımız çok oldu. Bu e, eski 40'larda ellilerde basılmış bilim kurguları aradık falan. Evet, bazı Ama... sahaflarla, büyük sahaflarla işbirliğine girmek evet, gerekecek. Evet, yani maddi olarak da zorlayan bir şey evet. haline geliyor evet. öyle değerli kitapları bulmak. Yani o konuda bize yardımcı olabilirse katkıda bulunmak isteyenler yani bulamadığımız bilim kurgu kitaplarını ya da fantastik kitapları, hmm. masal kitaplarını bulmamıza çok çok seviniriz. Mesela elinizde böyle bir liste var mı yahut sitenizde... Hmm. Bu site, site yayınlanacaktır. Şimdi site olmak üzere bir takım... Aradıklarımız gibi bir e, buton altında. Evet, koymak evet. lazım. Evet. Onu not alalım. <gülüyor> işte. <Evet>. Canlı yayında. <gülüyor> evet. Yani kitap listesine internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek yani bir kişi Hı -hı. bir kitabı aradığında internet üzerinden Aa, bu kitap Özgen Berkoğlu Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde varmış diyebilecek ama... çok önemli. Dediğiniz gibi yani aradıklarımız gibi bir kısım yapmamız da herhalde çok iyi olacaktır. Çünkü birçok kişi bize bunu soruyor. Biz kitap alalım da yani size de olan kitabı evet. alabiliriz. E, tabii tabii. Mesela tabii. Sevin Okya'da bize çok fazla kitap gönderdi ama o da aynı şeyi sordu. Hani biz yayın evlerinden hangi kitapları isteyelim? Hani sizde eksik olanlar diye. Tabii dediğin. tabii yani zaten sonuçta yayın evlerinden gelecek olan kitaplar işte öyle 1950'lerin 60'ların kitapları olmayacaktır. Tabii, tabii. En fazla son 10 senenin kitapları evet, evet, evet. gelecektir dolayısıyla. ...sizin aradıklarınız hala aranmaya devam ediyor evet, olacak. Evet, evet. Ya Biz ama e, benim düşüncem o... Yani şimdi ...Kütüphanenin Yöneticisi Bülay... E, ...o <gülüyor> evet. da kat, katılacak mıdır bilmiyorum. Ben diyorum ki her dilden e, bilim kurulu ha, kitabı evet. olsun. Ha, onu soracaktım bir de. Yani her dilden olsun. Yani bu internet üzerinden bunu açalım. E, çünkü bu Öğrenci Değişim Programı'yla artık İstanbul... Üniversal bir şehir oldu. Tabii, tabii. Yani, e, çok fazla insan var. Dolayısıyla bu e, gelen çocuklar bunu bilsinler. Ya Biz Özgen Berkol Duhan kütüphanesine gittiğimizde Rusça kitap da buluruz. Evet, Almanca, evet, İngilizce evet. de kitap buluruz. Mesela bir dostum bana geçen gün telefon açtı. Dedik ya Amerika'ya gitmiştim aklıma geldi sizin kütüphanede dedi. Bir kitap evine girdim. Üç tane dedi Birim kurgu kitap aldım dedi. O kadar mutlu oldum ki. Harika. Yani oraya gittiği zaman düşünmesi aklına gelmesi bile beni çok mutlu etti. O kitaplar henüz bana ulaşmadı ama bunlar mutlu ediyor insanı. Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar telefon açıyorlar veya postayla bize kitap gönderiyorlar. Ne kadar hoş bir şey bu. Yani doğru bir şey yaptığınız zaman inanın karşılığını buluyorsunuz. Yardım edenlerse katkıda bulunanlar oluyor. Çok güzel bir şey bu. Yani bir de bu kütüphanenin gerçekten zenginleşmesini ve anlamlı bir yer olmasını sağlayacak bir şey de. Çünkü yani bizim bilim kurgu olmasını istememizin bir sebebi de bilim kurgu insanların hayal etmesine olanak tanıyan bir şey. Yani bugünün ötesine bakmaya, bugünü sorgulamaya yarayan bir şey. O yüzden bilim kurgu okudukça yani biz de bu alana biraz aslında yabancıydık. Bizim için de öğrenme süreci oldu ve yani çok faydalı olacağına inanıyoruz. O yüzden bilim kurgunun daha da gelişmesinin ülkemizde. Ya yani zaten yani şimdi bilim adamı. Şapkamda bunu söylüyor. Evet. Yani icatlar bilim kurgu olmadan olmaz. Önce birileri hayal ediyorlar. Bir masal ortaya atıyorlar. Ondan sonra birileri de onun icadını yapıyor. Bu olmazsa olmazı bu işin. Dolayısıyla buna destek vermek hepimiz adına ileride yararlı şeyler ortaya çıkmasına neden olacak. Evet şimdi örneğin şu soru vardı aklımda ama aşağı yukarı aslında yanıtını almış oldum. Şimdi Özgen Berkol Doğan bir fizikçiydi. Dolayısıyla... Evet. ...onun adına bir kütüphane kurulacaksa, bir fizik kütüphanesinin kurulması beklenir. Ee, ama zannediyorum tam da bu nedenle evet. bilim kurgu kütüphanesi evet. açıldı evet. ki... E, ...sadece bir pozitif bilim kütüphanesi değil de değil. onu da e, içine alan... ...edebiyatından pozitif bilimine kadar Tabii. Hı hı. Diyelpazeyi Büler, kucaklayabilmek işte için. Başta hani bir arada onu söyledi, Berkol'un tercüme ettiği üç tane e, kitap vardı. Bu Türk yazılığında İthaki yayınlarından yayınlandı üç tane fantastik roman... Şimdi Berkol bilim kurgu okumayı çok seviyordu. Hayal etmeyi çok seviyordu. Ben bir yerde daha bunu söylemiştim. Biz uzun böyle seyahatlerde, araba yolculuklarında arabada bir oyun oynarız. Yani birimiz bir hikaye başlatırız. O devam ederken ikin keser, ikinci onun kaldığı yerden devam eder. Üçüncü onun kaldığı yerden devam eder. Böylece çocukları da meşgul etmiş olursunuz. Harika. Ve bir fantastik de bir şey oluşur. Berkol o hikayeleri hep alır uzaya taşırdı. <gülüyor> alır götürür bir yerlere o gezegenlerden falan filan. Annesi de onu hep yeryüzüne getirdi. Ay Bir gözümü açtım. Meğerse uykuya dalmışım bu arada falan gibi yeryüzüne indirdi hikayeyi. Yani... Dolayısıyla bu bizim yani ailede demek ki hep var yani e, biz onu sürdürüyoruz o, o masalı o hikayeyi e, sürdürüyoruz. Harika peki e, bu kütüphanenin e, muadilleri e, dünyada vardır diye tahmin ediyorum doğrusu oturup e, araştırmadım ama siz araştırdınız mı bilmiyorum. Yurt dışında da bilim kurgu kütüphaneleri özel olarak var mı? E... Açıkçası yani çok fazla yani e, biz de araştırmadık ama böyle konuştuğumuz kişilerden de çok fazla duymadık. Hı -hı. Daha çok şeyden bahsediliyor bu bilim kurgu kitaplarının satıldığı yerler varmış çok büyük yani sadece evet. bilim kurgu kitaplarına evet. özel. Evet yani o, onlar var ama kütüphane vardır. olarak var mı? Ve bizim de e, irtibata geçmemiz herhalde çok önemli olacaktır evet. bir birlik kurmak açısından. Çünkü Türkiye'de e, OTTÜ'nün bir tek bir kulübün altında kendi üyelerine özel bir kitaplığı varmış. Onun dışında Türkiye'de olmadığını biliyorum ama. Evet yani Türkiye'de Gurt bir kişi... ilk evet, evet. E, bu kütüphane. Evet. Dolayısıyla hem bu alanın meraklılarına hem de bu alanda yazıp çizecek yahut araştıracak e, Hı -hı. olanlar için ciddi bir e, kaynak, merkez halinde orası. Hı -hı. E, ama bunun haricinde de bir takım e, faaliyetler, etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz. İsterseniz... Son birkaç dakikaya girmişken e, onlardan da bahsedelim. Ee, söyleşiler düzenliyoruz biz hı hı. her perşembe. E, söyleşilerimiz oluyor. Saat kaçta başlıyor? E, saat de başlıyor hepsi. Yani hem öğrenciler hem çalışanlar açısından hı hı. uygun bir saat olsun istedik. E, fizik alanında söyleşilerimiz oluyor. Edebiyat alanında söyleşilerimiz oluyor. Bilim kurgu edebiyatı e, bir de serbest söyleşilerimiz oluyor. Yani bu şekilde e, geniş bir... ...yelpazede söyleşiler yapıyoruz ki... ...farklı insanları da çekebilelim... ...hem de zaten bahsettiği gibi... ...abimin çok farklı konularda da ilgisi olduğu hmm. için... ...yani zaten onunla da sınırlamak istemiyoruz... ...ama o bile yani çok farklı konularda... Evet. ...söyleşilere izin veriyor... ...dağcılık konusunda mesela... ...söyleşimiz oldu... ...bu ay sinema konusunda söyleşimiz olacak... Edebiyat alanında Refik Durbaş gelecek. Evet, bu, bu perşembe şimdi e, Refik Durbaş'ın e, o güzel mesela şimdiden bir e, davet edelim e, hı hı. dinleyicileri. E, Tevfik Fikret ve şiirle muhalif kişilik. E, ben şimdi tev, e, orada söyleşi sırasında e, Refik dedi ki ya beni ortaya atıp dedi şey yapmayın ben öyle konuşamam sohbet olsun dedi. Şimdi masanın başına beraber oturacağımız için ben de Tevfik Fikret <gülüyor> çalışıyorum. Şimdi. Harika. Ee, ne kadar az biliyormuşum Fikret'i. İnanılmaz e, boyutları olan bir insan. Mesela şimdi e, bu perşembe onu konuşacağız. Ondan sonraki perşembe sinema konuşacağız. Son perşembe yine bilim kurgu edebiyatı konuşacağız. Yani her ay bunlar böyle sürecek. Hı -hı. E, ama bunlara da insanların katılması lazım. Zaten de duyan geliyor. Hani ışık ışık açık gören geliyor gibi. <gülüyor> Bizim 20 kişilik falan bir yerimiz var ama yerlerde oturanlar 25 kişi falan oluyor. Evet. Ben de bundan çok mutlu oluyorum. Harika. Özellikle Bülent Somay'ın söyleşisinde epey kalabalıktı. Eh. Zar zor sardık. Bakalım e, bu ayki ki e, Levent Şen Yüreğin bir söyleşisi olacak e, bilim kurgu edebiyat alanında. Son Şubat'ın son, son haftasında, evet, evet, son, evet, son evet, perşembesinde evet, olacak. Evet, evet. Bakalım herhalde yine bilim kurgu meraklıları dolduracaktır diye ümit ediyoruz. Ama dağcılık da çok doluydu. Evet, ya. Yani evet. dağcılıkta da insanlar onlar bir de her yere dağcılık oturmaya alışkınlar. Camiye. Böyle Tabii. yerlerde oturanlar falan filan çok hoştu. Fotoğrafçılık olacak mesela ondan sonra. E, fiziğin e, tıpta kullanımı hani hı hı. E, nerelerde kullanıyoruz fiziği falan gibi. Yani ilk haftalar fizik söyleşileri oluyor genelde. Değişik gönlerden fizik mesela ilk e, parçacık Sörne fiziği Sörn'le ilgili. İrtibatları falan evet. anlattı hocamız. İkinci hafta evrenin karanlık yüzünü anlattı bir hocamız. Bu nükleer patlamaları, karanlık delikleri falan anlattı. Yani ilk öğretim öğrencileri bile vardı. Yani çok hoş söyleşiler Her oluyor, şey. çok samimi söyleşiler oluyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Yani orası yaşayan bir yer haline geldi. Evet. Ama bir de o söyleşilerin böyle kitapları arasında yapılması da o da bir ayrı hoşluk. Yani bir kuru salonda değilsiniz. Evet, evet yani. Ne kadar e, bir bilgisayar ortamında yani internet dünyasında yaşıyorsak da o dijital ortamdan çıkıyorsunuz veya sanal dünyadan çıkıyorsunuz gerçek kitapların arasında e, oluyorsunuz o da bir hoşluk veriyor. Peki aslında e, şimdi artık son sorumu sorabilirim çünkü bir bir buçuk dakikamız kaldı e, artık e, şeylerin ek e, kitapların e, normal basılı kitaplara e, baskın çıkmaya başladığı bu dönemde. İşte artık ansiklopedilerin basılı olarak yayınlanmadığı vesaire bir dönemde böyle bir yayın dünyasında e-kitaba doğru, e-yayınlara doğru bir akış varken e oturup sizin basılı kitaplardan oluşan klasik bildiğimiz e kütüphane kurmuş olmanız e bir tür şey aslında e ne derler? Ölü doğum mu? Evet yani öle mi acaba? Ya öyle mi olacak? Ama bir de bilim kurgu alanında böyle bir şey yapınca sanki tam bir tezat oluyormuş gibi geliyor. Evet işte Geriye yani, mi dönüyoruz, hani... ileri mi gidiyoruz diye. Yani Ki, hani bir bilim kurgu kütüphanesini internet üzerinden e, kurabilirdiniz ve diyelim e, işte 3 liralık bir abonman e, abonelik Hı -hı. üzerine e, bütün dünyadan okurlarınız olabilirdi. Ben ama yine de böyle bir yerin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Belki üniversite yüzünden yani üniversite öğrencilerinin çok fazla kütüphanelerde vakit geçirdiğini biliyorum. Hani böyle bir rahat yere işte çayın olduğu, internetin olduğu bir de kitapların olduğu bir yere çok gereksinim duyuyoruz. Bir de bunun dışında orası bir bir araya gelme yeri olduğu için... Evet. Yani birçok aslında gelen kişi şunu söyledi bize. Sualtı söyleşi yapanlar bile. Yani en son ne zaman bir kütüphaneye gitmiştim hatırlamıyorum dediler. Evet, Ama yani. o kitapların arasında olma, beraber olma, birebir konuşma, bir şeyler üretme yolunda daha e, verimli bir şey haline gelebilir bir internetten ya da tek başına okunan bir e-book'tansa gibi düşünüyorum ben. Yok, kesinlikle. Yani bilerek e, şeytan <gülüyor> avukatlığını yaparak evet, tersinden evet. sordum soruyu çünkü ee, i̇şte Amerika'daki ya e, Avrupa'daki büyük önemli kütüphanelerin hemen hepsi sizin e, Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu yaptıklarınızı yaparlar zaten. Hı hı. Orada da işte birtakım e, söyleşiler olur, yazar konuklar gelir, birlikte okumalar yapılır vesaire vesaire. Yani o mekan işte öğrencileriyle, e, o mahalleli insanlarla vesaire, hı hı. o şehirde insanlarla yaşatılır. E, ve tam da bu işte o kitapla kitabın e, bir şey olarak e, kağıt Tomarı olarak e, insanlarla iletişim kurmasını evet, evet, sağlayan evet. bir mekandır orası. Evet. E, Bilimkurgu Kütüphanesi de bunu gerçekleştiriyor. Sadece raflarda e, giderek tozlanan kitapların durduğu bir yer olmaktan çıkarak. Evet, evet. Bir de kitabı elime alıp okumak benim daha çok yani hoşuma gidiyor. Yani inanılmaz bir şey o. Ve ne kadar çok kitap okumam lazım. Ben şimdi bir de onu şey yaptım. Tabii. O kadar çok, beş bin tane kitap var kütüphanede. <gülüyor> Her gün bir kitap alıyorum. Bir yerden başlıyorum, yarım kalıyor, ötekine başlıyorum falan ama sürekli okumak yani okumamışım ben, vaktimi boşuna geçirmişim falan gibi düşünüyorum. İnsanlar başladıktan sonra da oraya gidecektir diye düşünüyorum. Yani Kesinlikle. kitap okumaya alıştırmak. Kesinlikle. Çok az okuyan bir milletiz. Belki ona da bir katkımız olur. Yani söyleşi için gelen orada bir kitap alır eline okur. Yani ödünç kitaplar veriyoruz. bunlar mesela çocuklar ders çalışacak yer bulamıyorlar. Biz dedi ki ya merkeze çok yakın olsun gelsin çayını içsin kahvesini içsin otursun ders çalışsın sıcak bir mekan. Harika harika. Ee, süremizi açtık bile. Ee, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Nevzat Dağ Bey, ol. Nazlı Hanım. Ee, efendim bu akşam Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi e, üzerine e, Berkol Doğan'ın babası ve e, kız kardeşiyle sohbet ettik. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E,